Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih kabul edilen eser İmam Bukhari'nin e, sahihi. Ondan sonra da İmam Müslim'in aynı zamanda camii yani sahihi. Şimdi bu kitaba başlamamızın sebebi başlamamızın sebebi bilinci olarak bu kitap e, sünnet olduğundan ve en sağlam, en sahih sünnet olduğundan dolayı sünnet de Kur'an-ı Kerim'den sonra İslam'da teşrih esasıdır. Aynı zamanda Kur'an'ın Hüzün anlaşılabilmediği için Sünnete ihtiyaç vardır. Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki: "O endemnay ile iktisiva, lütfen yine binlerce manzilareyim. Bize bu kitabı indirdi ki, sen insanlara kendilerine indirileni açıklayasın diye. Yani Sünnet Kur'an İncil'in açıklayıcısıdır. Nasıl ki açıklama olmadan bir sözle haber eden Tabi tut. Aynı şekilde Kur'an da açıklamasız bir şekilde ele alınmazsa veyahut açıklamasıyla beraber ele alınmazsa kişilerin sapıtması için kaçınılmaz bir şarttır. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim genel bir iştattır. Allah Azze ve Celle tüm asırlarda geçerli olsun diye bir takım kanunları Kur'an-ı Kerim'den zikretmiştir. Bunlar genel kanunlardır. Her asra yeterli olabilsin diye, her asırdaki insanlar bundan istifade edebilsin diye bunlar geneldir. E şimdi bu genel kurallar genel olduğundan dolayı her tarafa çekilebilir. İsteyen istediği tarafa Kur'an-ı Kerim'i çekebiliyor. Zaten bakın bidat ehlinin yani genel olarak bidat ehlinin tümüne tümünün özelliği birdir. konuştukları da Kur'an-ı Kerim'den çok zikrederler. Sebebi nedir? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ayetleri genel olduğundan dolayı isteyen istediği yere çekebiliyor Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini. Ve aynı zamanda misal burada bir söz söylendiği zaman hani bu sözü siz götürüp başka bir yerde aktarırsanız bu söz nerede söylenmiş, kime söylenmiş, hangi soruya mukabil olarak söylenmiş? Bunları zikretmeden söylerseniz de bu ne yapar? Karşı tarafın sözü yanlış anlaşılmasını sağlar. Kur'an da böyledir. Yani siz işte sünnet nedir, Kur'an'ın nerede, kime, niye, hangi soruya, hangi ortama mukabil olarak geldiğiniz sünnet açıklar. Siz sünneti Kur'an'dan ayırdığınız zaman doğal olarak bu sözün bağlamını bilmediğinizden dolayı söz yanlış anlaşılmaya sebep olabilir. Mesela örnek verelim e, bir tane. Şimdi Allah azze ve celen Kur'an içerisinde diyor ki: İnna Safa ve Merv'e Safa ve Allah'ın şahınlarındandır. Hap yapanlar onu şey yaptımlar. Onda gitsinler gelsinler. Şimdi diyelim siz gideriz aca Safa ve Merv'e tamam aciz şahınlarından da biz bunu yapacağız yedi defa. Şimdi bir gittiniz, iki geldiniz, üç gittiniz. Böyle mi? Normalde anlaşılan budur. Dört, beş değil işte. Gider gelirsiniz bir, gider gelirsiniz iki, bu şekilde. Veya mesela Allah da Vedelde Kur'an'ı kendileri ruh aliyetten vahfü bil Yani şeyi hacı şey aslında, kavaf etsinler. Şimdi düşünün gittiniz hacı dört tane kenarı var. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Normalde sünnete bu daha bir buçuk olmalı. Niye? Çünkü bir kere dönersiniz, bir kere, başladığınızı göre gelirsiniz, bu bir, bir. Bir daha dönersiniz, gelirsiniz, bu ne? Bu iki. Aynı şekilde namazı düşünün. Mesela adam diyor ki, misal, ezan e e e okulduğu zaman elini kaldırıyor bir şeyler söylüyor. Ben namazı kıldım diyor. Niye namazı kıldım? Çünkü Kur'an içerimde diyor salat, Arapçada salat, dua mağmasına gelir diyor. İşte diyor ben elimi kaldırdım, duamı yaptım, namazımı da kıldım bu şekilde. Sünnet, Oradaki namazdan bir şekilde 5 vakit, belli şekillerle, belli lafızlarla yapılan bir ibadet olduğunu daha açıklıyor. Yani atı bir Yani Kur'an içerisinde, verdiğimiz örneklerde olduğu gibi eğer sünnetten ayrılırsa veya sünnetten gayrı bir Kur'an düşünülürse bu insanların ne yapmasına sebep olur? Bu insanların sapmasına ve fırka fırk olmasına sebep olur. Biri ben namazdan bunu alıyorum, öbürü der ben namazdan bunu alıyorum, öbürü der ben namazdan bunu alıyorum. Aynı ümmetin içerisinde 70-80 tane namaz şekli ortaya çıkar. İşte Şiiler 3 vakit alıyor, Sünniler 5 vakit alıyor, İstiyafet'in i̇şte yaşandığını 1 vakit alıyor. Ondan sonra bir başkası bilinen ne alıyor? Bir başkası elini kaldırıp dua etmek olarak alıyor. Hep Bakın bu sorumlu olanlar kimlerdir? Sünneti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın misyonunu Kur'an'dan ihsan eden insanlardır. Bundan dolayı neye ihtiyaç vardır? Kur'an-ı Kerim'e ihtiyaç vardır. Zaten Allah Azze ve Celle bu Kur'an'ı indiren, Insanları hidayet eden Allah, eğer dilemiş olsaydı, peygamber göndermeden de insanlara hidayet ederdi. Peygambersiz bir hidayet söz konusu olurdu. Fakat Allah'ın zeyredenle müminlerin etrafında toplansınlar diye müminlere bir peygamber gönderiyor. Sanki kitabı da onunla beraber ne yapmışsın? Kitabı da onunla beraber doğru anlaşılsın. Zaten bakın Yahudilerin ve Hristiyanların sapma nedenlerine, yani Yahudi ve Hristiyanlar niye saptılar? Hazreti Musa'yı devreden çıkarınca Yahudiler, Tevrat ellerinde kaldı. Her gelen Tevrat'a istediği gibi bir yorum yaptı. Ve bu yorumlar Tevrat'tan hiç gibi kenara kenarına yazılmaya başlandı. Ve i̇şte, onun gibi bu papazın yorumu, bu rahidin yorumu, bu papazın yorumu, bu rahidin yorumu bugün görmüş olduğumuzda duruma geldiler. Bunun sebebi de nedir? Hz. Musa'nın böyleden çıkarılmasıdır. Yani Tevrat'ı daha sonra Tevrat'ı tahrif etmeye başlamlardı. O yazılarla başka pazar günü anlattığımız şekliyle üç aşamayla Tevrat'a ne yakınan Tevrat'ı tahrif ettiler. Şimdi İslam ümmetinin durumu da nedir? İslam ümmetinin durumu da budur. Kuransız bir sünnet ne insan Sünnetsiz bir Kur'an da insanı ıslattırır. Çünkü Allah Azze ve Celle ikisini beraber göndermiştir. Hayat düzelsin diye, insanlar müdayet vursun diye Allah Azze ve Celle ikisini beraber göndermiştir. Kur'an'ı teori kılmıştır, resulullah pratik kılmıştır. Yani Kur'an-ı Kerim teori iken, Resulullah bunu pratik olarak sözleriyle, fiilleriyle, Aleyhisselatü Vesselam bunları açıklamıştır. Ondan dolayı tekrar söylüyoruz, sünnetsiz bir Kur'an, aynı şekilde Kur'ansız bir sünnet, yani ölçüsüz bir sünnet düşünsenize, herkes bir şey söyleyecek, burası Resulullah'a aittir hiç Kur'an-ı arz edilmeden, bu da nedir? Bu da aynı zamanda ümmetin sakmasına sebep olur. Şimdi ondan dolayı... <gülüyor> Dedi ki, e, sünnet Kur'an'danlaşılması için gereklidir. E baktık sünnetin içerisinden en sahip kaynak hangisi, en sahip kaynak ümmetin icmasıyla İmam Bukhari'nin sahihidir dedik. Ve bütün alimlerin üzerinde icma ettiği bir kitaptır. İçerisinde zayıf, hadis olmadığına dair alimler icma etmişlerdir. Biz de bundan dolayı ne yapıyoruz? Biz de bundan dolayı Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve sahih Bukhari'ye başlıyoruz. Herkesin kitabı yok. Kitapları yok değil mi? Tabi tabi. Evet. Kitapların müzde olsa iyi olur. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisi o kadar birinci anı. <gülüyor> <gülüyor> Ömer bin Hattab rivayette Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiği şey vardır. Bu nedenle kimin hicreti elde edeceği dünyaya veya evleneceği bir kadına ise onun hicreti hicret ettiği şey olur diye buyuruken işittim demiştir. Evet. Ameller niyetlere göredir. İnnemal amalu amelu bi'nniyat. Ve herkese niyet ettiği şey vardır. Ve innamal li evet. bi kulli ma nawâ. Femen kânet hicretuhu ila Allah ve ila dünya yusîbuhâ ev ila imra'atin yansahuhâ fe hicretuhu ila mâ hâcere ileyhi. Kimin hicreti dünyaya dünyayaysa veya bir kadına ise onun hicreti hicret ettiği şeye aittir. Ve evet, bu hadisin asıl e, lafzı Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki ameller niyetlere göredir. Herkese kendi niyet ettiği vardır. Kim Allah ve Rasulüne hicret ederse o Allah Rasulüne hicret etmiştir. Kim de dünyaya veyahut da kadına hicret ederse o adamın yapmış olduğu hizmet nedir? O adamın yapmış olduğu hicrette dünyaya veyahut da nedir? Veyahut da kadına'dır. Şimdi bu hadiste birinci nokta. Ameller niyetlere göredir. Ve herkese niyet ettiği vardır. Burada kasıt nedir? Burada kasıt şer'i olan ameller veya itaatler veya ta'atler niyetlere göredir. Yani yoksa mesela bu umumiyet ifade etmez. Ameller niyetlere göredir. Hangi amel olursa olsun adamın niyeti güzel olursa o amel Allah katında geçerlidir. Bu hadisten bu anlaşılmaz. Burada nedir? Burada kafalı olan bir nokta vardır. Onu da diğer naslar. Kuran ve sünnetten diğer ayet ve hadisler açılıyor. O da ameller niyetlere göredir. Fakat meşru olan ameller niyetlere göredir. Yani bir amelde bizim niyete bakmadan önce önce bir o amele bakalım. Bu amel Allah ve Rasulün emretmiş olduğu bir amel midir? Allah ve Rasulün emretmiş olduğu bir amelse, ondan sonra niyete bakar Allah. Ondan sonra niyet düzgünse adam bu amelden acırdını alır. Fakat diyelim adamın yapmış olduğu amel. Allah arasında nedi bir amel değil, birazit Allah arasında nihyettiği bir amel ise, eğer, o zaman kişinin niyeti ne kadar güzel olursa olsun, o insanı yapmış olduğu ne değildir? O insanı yapmış olduğu amel Allah katında makbul değildir. Zaten bu hadis Allah varın, yani e, İslam tarihinde 1400 içerisinde en çok sapmaya uğramış, birazcık en çok yapmış olduğu hadis bu hadistir. Ameller niyetlere göredir. Zımbıklık yapan diyor ameller niyetlere göredir. Kanun yapan diyor ameller niyetlere göredir. Askere giden diyor ameller niyetlere göredir. Şehkat secde eden diyor ameller niyetlere göredir. Allah'tan başkasına dua eden diyor ameller niyetlere göredir. Bu hadisle ne yapıyorlar? Bu hadisle dini saptırmaya çalışıyorlar. Oysa biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki ameller niyetlere göredir. Fakat hangi ameller niyetlere göredir? Meşru olan ameller niyetlere göredir. Yoksa meşru olmayan ameller asla ve asla adamın niyetine dahi ne yapılmaz, adamın niyetine dahi bakılmaz. Bu hadd ederken Allah rahmet etsin, ta bundan 700 sene önce İmam Nevevi İbn-i Dakikul 500. yıllarda Gazali İhya-ülübidinde bu noktaya değiniyorlar. Yani bir amelin niyetine bakılabilmesi için o amelde ne lazımdır? Amelde niyete bakılabilmesi için o amelde meşru olması lazımdır o amelin. Bakın İmam Nehri hatta buna bir örnek veriyor. İmam Nehri diyor ki, diyelim adamın biri kadının yüzüne baktı. Ve kadının yüzüne baktığı zaman, da, 40 hadis şerhinde bunu, kadının yüzüne baktığı zaman da dedi ki, ben bu kadında Allah'ın güzellik sıfatını müşahede ediyorum. Yani Allah insanları yarattığı zaman en güzel şekilde yaratmıştır. Ben de bu kadında Allah'ın güzellik sıfatını müşahede ediyorum. Bu adam günahkardır diyor. Bu adam mahiyet içerisindedir Bu adam günahçardır. Bunu sebebi nedir? Çünkü adamın niyeti ne kadar güzel olursa olsun, adamın yapmış olduğu amel ne değildir? Adamın yapmış olduğu amel meşru bir amel değildir. Buna benzer mütedid ibn Zayyid, bir sözü, اید, aynı şekilde bu e hadisin şerhinde, 40 hadis şerhinde söylüyor. Aynı buna benzer bir açıklamayı Gazali, ehya bölümünde niyet bölümünde söylüyor. Yani diyor eğer bir insanın yapmış olduğu amel, gılafla, masiyetle meşru olmayan bir amelse, kişinin niyeti ne kadar güzel olursa olsun, kişinin güzel niyeti kötü amelini hiçbir zaman ne yapmak, kötü amelini hiçbir zaman meşrulaştırmak. Bunları bilmek zorundayız. Niye bilmek zorundayız? Çünkü dediğimiz gibi bu hadis 1400 yıllık İslam tarihinde en çok sapmaya uğrayan ve zındıkların en çok kendisine delil aldığı hadis budur. Demek ki İslam'ın, özellikle kitapların yeriyle beraber söylüyorum. İmam Nevevi 40 hadis şerhi 1. hadisin şerhinde. İbn-i Zatikul 40 hadis şerhi 1. hadisin şerhinde. Gazali İhya niyet bölümünde. Neyi açıklıyorlar bu hadise ilgili? Bir insanın niyetine bakılabilmesi için amelinin önünde ne olması lazımdır? Amelinin meşru olması lazımdır ki biz onun niyetine bakalım. Zaten İslam'da bir kaide vardır. Bir amelin Allah katında kabul olabilmesi için amelin iki tane şartı vardır. Bir amelin Allah katında kabul olabilmesi için o amelin iki tane şartı vardır. Bir, ihlas olacak, yani yaliliğe düzgün olacak, iki amel sünnete uygun olacak. Delil ne? İhlasa dair delilimiz, Allah Azze ve Celle diyor ki وَمَا أُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُضُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ Onlar sadece ihlaslı bir şekilde Allah'a ibadet etmekle evrolundular. Her insanın en emrolunduğu şey, Allah Azze ve Celle ihlas üzerine e, ibadet etmesidir. Sünneten uygulammasının delili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor, ''Men ahdete fî emrînâ hâdâ mâ leyse minhû fîhûvâ râdûn'' Aişe'nin, yine Bukhari'nin Ayşe annemizden rivayet etmiş olduğu hadiste, ''Kim bu dinde bizim yapmadığımız bir şeyi çıkarırsa, onun ameli Allah katında merduttur.'' Yine Müslüm'de başka bir rivayetinde مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْتَ عَلَيْهِ اَلْغُنَ فَهُوَ Kim bir amel yaparsa ve bu amel de bizim yapmadığımız bir amel olursa yapmış olduğu amel nedir? Yapmış olduğu amel Allah katından merduttur. Demek ki bir amelde ihlas, şart, koşulduğu gibi aynı zamanda amelin sünnete uygun olması gerekir. Sünnete uygun olmasından kasıt nedir? Amelin meşru olması gerekir. Amelin İslam'da bir dayanağının olması gerekir ki o amel Allah katında ne olsun o amel Allah katında kabul olsun. Bu ayrı ayrı denilir. Bir de bunu toplayacak olursak onların olarak Allah azze ve celle ayet-i kerimede diyor ki: "Temenne ke ra'yü liqa'i rabbih, felyamel amelen salihah ve la yuşrik bi ibadeti rabbi ahada." Tevbe suresinde kim Rabbi ile karşılaşacağı günde ecir almayı umuyorsa salih amel işlesin. Ve yapmış olduğu amelinde Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmasın. Bu ayetin terslerinde ilmi kesir diyor ki bir amelin kabul şartı ikidir. Bir, amelde ihlak olacak. Yani Allah kesini geçir, koşulmayacak. Riya olmayacak. İki, salih amel olacak. Salih amelde nedir? Salih amelde sünnete uygun olan ameldir. Ve Süfyan-ı şöyle bir söz şey naklediliyor. Amelin kabul şartı ikidir. İhlas ve sünnete uygunluk. Bir amelde ihlas olursa, sünnete uygun olmazsa, bu amel Allah katında makbul olmaz. Sünnete uygun olursa, ihlas olmazsa, yine bu amel Allah katında makbul olmaz. Amelin kabul oluna bilmesi için o amelde hem ihlas olmalıdır, hem de sünnete uygunluk şarttır. İşte buradaki, innamel amelu bin ameller niyetlere göre dediği kasıt, şimdi daha önce de anlattığımız gibi ehl sünnetin merhezi bir konu hakkındaki bütün nasları bir araya toplarlar, yan yana getirirler, ondan sonra bir sonuca ulaşırlar. Bidat ehliyse cımbızlama yaparlar. Yani sadece bir konu hakkında kendi düşüncelerini destekleyen delili cımbızlarlar, onu çekenler, işte olay budur derler. Biz ne diyoruz? Diyoruz umumi nasları ele aldığımız zaman bir amelin kabul şartı ikidir. Bir, ihlal. iki o amelin sünnete uygun olması. O zaman burada ameller niyetlere göredir. Biri alır da, mesela diyelim örnek, örnekleştirelim. Yani tam mesela anlaşılsın diye. Şimdi adamın biri, misal Allah'ın şirk dediği bir şey yapıyor. Yani yaptığı amel Allah'ın kesinlikle haram fındığı ve şirk dediği bir şey. Bunun adı diyelim nedir? Bunun oy vermektir. Siz bunu adama söylediğiniz zaman adam size diyor ki tamam ben oy vermenin yanlış bir şey olduğunu kabul ediyorum. Kesinlikle oy vermek doğru bir şey değildir. Fakat diyor, Bizim oy vermedeki kastımız, yani amacımız, niyetimiz, gayemiz Taki oy verelim CHP başa gelmektense işte AK Parti gelsin başa Veyahut da diyelim işte ee, ne bileyim Bunlar gelip bizi sömürmektense İslam'la yakınlık duyan bir parti başa gelsin Biz de ne yapalım Müslümanlar olarak rahat edelim Şimdi biz bu şüpheyi dinlersek Erli Sünnet mensupları olarak bizim yanımızda bir usulün olmaktadır e, Bir dakika ne diyeceksin Şimdi önce şunu bilelim. Bir amelin amel olup İslam'da amel ismini alabilmesi için Allah katında karşılığını alabilmesi için senin bu amelinde önce ihlas olması lazım. Sende de ihlas var zaten. Yani hani milletin güzel. Allah için veriyorsun. İki, bu amelin sünnete uygun olması lazım. Yani dinde bir dayanagının olması lazım. Meşru olması lazım demeniz lazım. E ameli bu şekilde ele aldığınız zaman tamam adamda ihlas vardır fakat amel değildir? amel kesinlikle ve kesinlikle sünnete veya dine uygun bir amel değildir. O zaman bu amel nedir? Bu amel Allah katında mevcuttur. Ve kişi bu amelin ecrini alamayacağı gibi bu amelle ne yapacaktır? Bu amelin de cezasını çekecektir. Mesela diyelim örnek. Şimdi adamın birini, şimdi bizim alışık olduğumuz şeyler bize tuhaf gelmiyor. Fakat alışık olmadığımız meselelerde ayağımız çabuk kayıyor. Adamın birini genel evinin kapsında gördünüz. Çok affedersiniz. Veyahut da meyhanelerin kapısında gördünüz. Adam size dedi ki, şimdi kardeş, beni eden yanlış anlama. Oradan içeriden dışarıya çıkıyor. Şimdi buradaki kadınların da davete ihtiyacı var. Benim oraya git, git, adam doğru söylüyor. Yani yeryüzünde belki davete en çok ihtiyacı olan iki mekan varsa, biri gelenebilir, biri de meyhanedir. Yani adamın söylediğinde bir yanlış yok. E buradaki kadınların da davete ihtiyacı var. Bunlara da bizim davet yapmamız lazım. Şimdi ben de düşündüm, kimse gitmiyor buralara. Dedi en iyisi, ben gideyim, işte burada şey yapayım, ee, gideyim burada insanlara davet yapayım. Başında zerre kadar olan bir insan, bu insanın söylediğini kabul etmez. Neden? Çünkü meşru bir amel değildir. Tamam davet doğrudur, niyet güzeldir, fakat aracının da, yani bizi davete ulaştıran yolun mevvesilerin ne olması lazım? Meşru olması lazım. Hiç kimse bu adamın sözünü ne yapmaz, sözünü kale almaz. Aynı şekilde, ister şehirde dua eden, ister kabile dua eden, ister parlamentoya giden, ister İslam dışı menheşleri getirip insanların önüne koyan, ister işte çocuklarını e, okula gönderip de bununla işte okuma yazma öğretsinler, daha iyi etçi olsunlar, e, ilah yani bunun gibi saksasalar. Bunlar ne değildir? Niyet güzel olsa da amel meşru olmadığından hiç masaya dahi yatırılmaz. Yani mesele baştan kötü kapanmıştır meselemin. Yani, bir Müslüman olarak bizim için mesele baştan kapanmıştır. Sebep? Çünkü meseledeki amel, yani bu bir ameldir. Doğru mudur, yanlış mıdır Bunu tartışabilmemiz için, masaya yatırabilmemiz için önce iki şartını yerine getirmesi lazım. Bu iki şart da yerine ne yapmamıştır? Bu iki şart da hiçbir şekilde yerine gelmemiştir. Ve eğer biz bu kapıyı açarsa, İslam'daki en büyük zındıklık kapısını açtık demektir. Tüm zındıklık yapacak, tüm mürtetlik yapacak insanlar, yaptıkları ameller küfür dahi olsa benim niyetim güzeldir diyerekten Müslümanların ve İslam'ı perişan ederler. Yani dini yıkmadan, mesela bugün gidin, e, nedir Müslüman? Amerika ile birleşip Müslümanlara açıkta her türlü zararı veren insanlar. Veya işte diyelim papazlarla, şeylerle, rahiplerle kuzak kuzağa olan dolanılan insanların, hangisine sorarsanız sorun, benim niyetim dini yıkmaktır demez size. Yani tamam belki yaptık, o da benim yaptığım yanlıştır. Yani kesinler, yani bu amel olarak yanlıştır. Fakat niyetimiz nedir? Daha ise bunların zararını azaltmak, işte efendim daha, yani bir takım ee, sapsatalar. Onun için bir amelin amel olabilmesi için tekrar söylüyoruz. O amelin iki tane şartı var. Ben bu söylediğim sadece Kehf suresinde Selef ulaması bunu söylememişler. Veya 40 hadis şerhinde 3 beşi bunu söylememişler. Yani niyet konusunu usülle veya kalaik de niyet konusunu işleyen bütün alimler... Niyet güzel olsa da amel bozuk olduğu zaman bunun geçersiz olduğunu ne yapmışlar? Bunun geçersiz olduğunu dile getirmişlerdir. Tekrar diyoruz. Demek ki bizim bir kaidemiz var. Bir amelin Allah hakkından makbul olabilmesi için bir, o amelde ihlas olması lazım. Çünkü ihlas her şeyin başıdır. İhlas her şeyin esasıdır. İhlas olmazsa hiçbir şey olmaz. İki, o amelin sünnete uygun olması lazımdır ki o amel ne olsun? O amel amel olsun. İkinci nokta, herkese kendi niyet ettiği vardır. Şimdi dedik ameller niyetlere göredir. Hangi ameller niyetlere göredir? İçerisinde meşru olan ameller niyetlere göredir. Meşru bir amelde kişi neye niyet etmişse kişinin niyeti nedir? Kişinin niyeti ona göre e, şekil bulur. Şimdi mesela diyelim ki normalde ben kardeşlerden birinden su istedim. Bana su getirdik. Şimdi e, su istenildiği zaman herkes su getirir, yani kimse ben, ben su getirmiyorum, kalk kendini su al, demez zaten. Yani kimse böyle bir terbiyesizlik yapma, hanginiz birbirimizden su istesek bir ricada bulunsak zaten bunu yapar. Şimdi normal ben su istedim diye bir adam bana su getirirse, kişi bundan ecir almaz. Kesinlikle çünkü bu normal, normal bir ameldir yani, normal bir amelden insan ecir almaz. <gülüyor> Fakat bunu getirdiği zaman, eğer insan bunu getireceği yerde Allah, işte bak, kardeşim bana bunu söyledi hani İslam eğer İslam ise onu buna iten Allah Ve ise onu buna iten kişi bu normal amelinden ne yapar kişi bu normal amelinden e, ezil alır bunu hadislerle arttıralım mesela diyelim ki şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sadakayı anlattığı zaman hatta lokma diyor lokma var ya bildiğimiz lokma karının ağzına koymuş olduğun lokma dahi bir sadakadır diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi normalde iki tane eş düşünün. Bu iki eşin normal amellerinde yani adam zaten kadını gönlünü almak için ağzına bir şey götürür. Öyle değil mi? Bu normal bir ameldir. Yani hayatın devam edebilmesi için. Fakat eğer adam bunu yaptığı zaman, ya Allah bana emretmiş yani ben ailemin e, napakasını karşılamak benim üzerine yani bunu o anda düşünmesine lüzum yok. Yani kişiyi zaten buna iten amel İslamsa, İslam'dan dolayı bunu yapıyorsa o normal amel kişi için ecre döner. Hatta Peygamber aleyhissalatü vesselam müslü bu dediğimiz Ebu Sa'dedin muvakasın hadisi Peygamber aleyhissalatü vesselam müslümde Ebu Zer diyor ki e, bir takım Müslümanlar geliyorlar Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın derler diyor ki ya Resulallah zengin olan kardeşlerimiz e, ecre aldılar götürdüler. Niye? Aynı amelleri yapıyoruz. Onlar bile ekstra götürüp sadaka veriyorlar, mal veriyorlar, infat ediyorlar bizi geçiyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da diyor size din la ilahe illallah bu da sadakadır din subhanallah bu da sadakadır din elhamdülillah bu da sadakadır ötekler e, geliyorlar diyorlar onu da yaptılar yani tamam biz hani bunu deyip onlarla eşit olacaktık ama onlara para veriyorlar bize subhanallah allahu Allah ekber diyorlar e, diyor Peygamber orada onlara öğretmiş olduğu bir yoksa var diyor ki Peygamber Vesselam sizden birinizin Eşiyle ilişkiye girmesi dahi tadakadır. Yani sizden birinizin bu ay hadikum tadaka, sizden birinizin cinsel ilişkisi dahi tadakadır diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi de işte, hades şaşırıyor tabii. Siz de şu anda şaşırıyorsunuz gibi. diyorlar. Yani adam kendi şehvetini giderecek ve aynı zamanda bundan ecir mi alacak? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki onu hades giderdiği zaman günah halı mıydı? Adam diyor evet, evet Aynı şekilde diyor. Bunu helalde giderdiği zaman da ezil olur. Tabi burada bir kayıt var. Yani adam eğer evlendiği zaman işte e, normal sıradan bir cahili evliliği değil de yani bir iffetli olayım diye kendini haramdan koruyayım sakınayım diye evlenirse o niyet ya bak. Niyet güzel ya evliliği. Oradaki en hayvani görünen nokta dahi en son insanın menfaatini olan dinle hiçbir alakası olmayan nokta dahi insan için dönüşebiliyor. Neden? Çünkü temelinde yatan niyet İslam'dır. Temelinde yatan niyet nedir? İsmet'tir. Böyle oldu bundan dolayı da bu Müslüman için çok büyük bir ezil kapsıdır. Yani biliyorsunuz önce şunu söyleyelim. Kıyamet gününde kimse e, sadece Allah'a rahmetiyle cennete gidenir. Kişinin cennete gidebilmesi için iki ne şart vardır? Bir, amel, iki Allah'a rahmeti. Amel'i daha kadar olan bir adam Allah rahmet etmese gene cennete gidemez. Peygamber aleyhissalatü vesselam söylüyor. Sen de mi ya Resulallah? diyorlar. Ben de diyor. Allah beni rahmetiyle kuşatmasa ben de cennete gidelim diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Adamın ameli daha kadar da olsa Allah rahmet etmese adam cennete gidemez. Resulullah dahi olsa bu aleyhissalatü vesselam. Aynı şekilde adamın Allah'ın rahmetini celbedebilmesi için de adamın bir amel yapması lazım. Yani Allah'ın rahmeti durduk yere insanın üzerine inmiyor. Öyle siz bir amel ortaya koyacaksınız. Daha sonra Allah Azze ve Celle ne yapsın size rahmet etsin. Şimdi amel zaten e, iman dersinde de anlatmıştım. Allah Azze ve Celle Bapın Kur'an içinde mesela dedi ki ceza endi mertanin amelun. Yapmış oldukları ameller karşılığında bu cezayı almışlardır. Mükafatı almışlardır. Cehennem ehli için de bu böyledir. Yani yapmış oldukları Allah müşrikler için diyor. Yapmış olduklarının dışında bir şeyin karşılığını almazlar. Ne amel yapmışlarsa o karşılığını alırlar. Müslümanlar için de bunu söylüyor. Yapmış olduğunuz ameller karşılığında bu cennetlere mirasçı oldunuz diyor. Şimdi Müslümanın amele ihtiyacı var. Yani şu iki tane meleği yoracak amellere ihtiyacı var ki kıyamet birinde amel desterini sak taraftan atıp ve bu şekilde Allah rahmetini celp edebilsin. Şimdi amel. E, ameli sokakta için bu hadis çok güzeldir kapı. Mesela düşünün günlük bu hadis böyle eciş şirketi gibi bir şey. Yani niyetini güzelleştiren, kalbinde sürekli şunu düşünen. Yani sabah kalktığında zaman bir Müslüman ben yapmış olduğum bütün amelleri Allah rızası için yapacağım. Kardeşinizi, ben size anlatmıştım. Kardeşinizi diyelim gördün. Şimdi her insan birbirini gördüğü zaman tebessüm eder. Biz Resulullah emrediyor diye tebessüm etmek vardır. Resulullah uyarıyor diye tebessüm etmek vardır. Bir de zaten insanı gördüğünüz zaman kıtırı olarak iki tuzağımız yana kayıyor. Sırıtmak dediğimiz olay. Bir de sırıtmak vardır. Yani bir güldüğünüz zaman ecir almak yani meleklerin işte mutafaha mesela bir toplumdan gelen bir mutafaha vardır. Yani böyle insanın Selamünaleyküm Aleyküm diye elbette tutuşup ayrılmak. Bir de işte bak melekler insanı o anda dua edenler saravat getirdiler diye bu niyetle kardeşiyle mutafaha yapmak vardır. Bir işte efendim bir kardeşinizin bir isteğini yerine getirirken yerine getirmek olsun diye yerine getirmek vardır. Bir de yok Rabbim bize İslam kardeşliği hukuku gereği bunu yapmamızı emrediyor diyerekten yapmak vardır. Eğer kişi bu bilimci kendinde oluşturabilirse kişi bu noktayı yakalayabilirse Allah'ın izniyle yapmış olduğumuz bütün ameller kendisi için ezil'e dönüşür. Yani ne yaparsa yapsın, gülmesi, konuşması, oturması, kalkması kişi için nedir? Kişi için amele dönüşür. Zaten e, bütün niyetler için, ameller için bu geçebilir. Yani ameller niyetlere göre, tamam sen Ameller niyetlere e, göredir. bütün oralarda vardır. Sadece iki kişi bundan müstesnadır. Yani yapmış olduğu amelde niyet etsin etmesin normal olayların kendisine ecir olduğu e, iki grup vardır. Kim bunları söyleyedik? İki grup var adamın niyet etmesine lüzum yok. Temel sallam başladık niyeti sallamsa ondan sonra eser yüzler bile adama ecir veriyor yani. Kimdir bu adam? Mücahit. Bunlardan bir tanesi mücahittir. Peygamberimiz diyor hatta atını dağladığı ip var ya. Özgarın o işi oynatması dahi onun için ecirdir diyor. Kendi bineğinin yemesi, içmesi, küçük abdesti, büyük abdesti bile için söylüyor bunu. Yediği her şey karnından gelen ses, kanın mücahidin kıyamet gününde şeyinde de diyor Peygamberimiz. Amel veserinde. Yani niyete eğer cihada çıkarken sadece Allah rızası çıkarıyor çıkarıyorsan eğer şey cihada hatta Allah da neden sefer suresinde diyor layıkı bulum zamanın ve la nasrun onlara isabet eden açlık, susuzluk, ondan sonra işte düşmanlar elde ettikleri e, e, ayak bastıkları vadiler ve düşmanı kızdırdıkları bütün nokta illâ kutibe lehum bi salih. Her amel, el yapmış oldukları ya onlara bir salih amel mutlaka yazılır diyor anlayacağız. E. Yani mücahide cihada çıktığı zaman tabi peygamberin e hadislerinde kaydı var yani onu çıkaran sadece Allah'ın dini kelimesini yüceltmekse, ihlasla cihazla çıkmışsa, kendinin fiillerini bırakıp, uyumasını, kapmasını bırakıp, atının dahi fiilleri, devesinin de, arabasının da ise işte çalıştırmış olduğu mazotundan benzininde çıkan ekzoz dumanına kadar mücahit için nedir? Mücahit için bir de ecirdir. Bir de, buradan müstesna olan kimdir? Kastan ve olan insan. Eğer hasta ve olan bir insan, daha önceden amel yapıyor ise yani diyelim hasta olmadan veya yolculuğa çıkmadan önce amel yapıyor ise yolculuk ve hastalık esnasında ister amel yapsın ister yapmasın muhtap yapmış olduğu ameller tekrardan kendisine yazılıyor. Yani mücahid ve hasta ve yolculuğu nedir bu saymış olduğumuz niyet meselesinin dışındadırlar. Tabi içinde şart var mücahidin temel niyetinde ihlas olması lazım. Hasta ve yolculuğun da normal zamanlarında o ameli yapması lazım hasta ve yolculuğunda normal zamanlarında o ameli yerine getirmeleri lazım. Demek ki nedir? Tabi şimdi bu anlatıldığı zaman genelde insanlara çok kolay geliyor. Ha, demek ben bundan sonra giderim, düşünürüm. İşte e, her işimi, gülüşümü, oynaşımı, bakışımı, işte, e, gözümü kapatışımı Allah'ın rızası için yaparım. Bütün samimelerim benim için ecir olur. Mesela düşünün şimdi diyelim e, adam e, normal uyku nedir? Yani uyku insan uyur, insanın kendi ihtiyacıdır. Fakat bu uykuyu uyurken de dedik ya Rabbi ben yatayım güzel dinleneyim sana ibadet alın. Sabah namazına kalktığım zaman şey işte ibadet için. E bunu yaparsan bu uyku başından sonuna kadar bozlamasından sar kadar kişi içindedir Kişi için ezildir Aynı şekilde yediği yemek insanın kendi ihtiyacını giderir. Fakat insan bunu yaparken Allah'ım senin zilin için kuvvetleneyim, aciz düşmeyin diye insan bunu yaparsa en normal ameller dahi Kişi için ne oluyor? En normal ameller dahi kişi için ecre dönüşe gidiyor. İşte şimdi bu dillenildiği zaman insanların genelde böyle kalbinde bir ışık oluşur. Tamam ben şimdi gideceğim de hemen böyle kafa yapacağım, kalbime yazacağım. Her yaptığım ameliyum bundan sonra Allah için yapacağım. Öyle kolay bir şey değil. Yani külü küllü ecir olduğundan dolayı insanın bunun için önce biraz nefsini yorması lazım. Yani bu... E, alimler bunu işte ahlakta veyahut da zülk kitaplarında bunu bir mertebe olarak zikrediyorlar. İnsanların yorulmayla belli ameller yaparaktan mescid izinleyerekten mescid terbiye ederekten insanların ulaşacakları nedir bu? Ulaşacakları bir noktadır. Tabi safı sohbider buna fena filah diyorlar. Artık bu nokta Allah'ta fena durmadır. Yani Allah dışında hiçbir şey yapmamak diyorlar. Biz buna ne diyoruz? Artık bunu bu noktanın ismi ihlasla kemale ulaşmadır yani insanın bütün göz kırpmasını dahi Allah için yapması Allah'la arada bütün engelleri şöyle bir elinin tesliyle çıkarması yani ihlasta ne yapmadır bu? İhlasta kemale ulaşmadır. Zaten bak, şunu söyledik dedik ki yani e, selef ulemasından bazıları diyorlar ki i̇hlas saat necaat ve lakinnel ikhlas azizun. Bir saat ihlas insanın ömür boyu kurtulmasına sebep olur. Yani insan bir saat dahi eğer ihlaslı olabilirse amellerini sadece ve sadece Allah için yapabilirse o insanın ömür boyu kurtuluşuna sebep olur. Fakat demişler Fakat ihlas çok zordur. Yani zor elde edilen bir. E, zor elde edilendir. Hatta bir senef alimi diyor ki من شاهده في إخلاصه إخلاصه فقط احتاج إخلاصه إله Kim kendi ihlasında ihlası görürse onun ihlası tekrar ihlasa ihtiyaç duyar. Yani adamın İh, ihlası öyle bir şeydir ki demek istiyor, kişinin kendini ihlaslı görmemesi lazım. Yani ben bunu Allah rızası, bak yasımın hiç kimse yok, ne odada ne bir yerde, bak Allah dedim, kimse Bunu bile görmemesi lazım diyor. İhlaslı olabilmesi için bunu bile kendinden fark etmemesi lazım. Bunu fark eder veya hissederse tekrar onun ihlasa ihtiyaç olur diyor, ee, selam alimlerinden bir tanesi. Ondan dolayı ihlas gerçekten zor bir mesele. Yani kişinin tüm amellerini Allah için, ihlasın tanımı nedir? Kişinin tüm amellerini Allah için yapıp Allah'la arasında girecek olan tüm engelleri şöyle bir aradan ne yapmasıdır? çıkarmasıdır. Zaten iflas olmazsa, ister amel küçük olsun, ister amel büyük olsun. Kişi Allah'ın katında benziği zaman Allah Azze ve Kim amel yapmışsa ve bu amelinde benden başkasını ortak koşmuşsa, yani riyakar olmuşsa, riyakarlık yapmışsa, gitsin benim orada ameline de ihtiyacım yoktur diye. Başka bir hadiste, Allah da azze, azze ve Celle diye değil ki gitsin, kimin için yapmışsa gitsin eczilini ondan bekletin. Yani hani, mülkün sadece Allah'a olduğu yerde kimsenin ne pişmanlığının ne oklamasını fayda vermeyeceği yerde geri dönme talebinin kale alınmayacağı yerde insanın önünde bütün amelleri konacak de, kimin için yaptıkları da buradadır. Çünkü zaten azıblara mühim bulunacağından dolayı, ağzına kilitleneceğinden dolayı herkes kimi ne için yapmışsa, yani şu mescide gelen adam Misal, Allah da öyle dedik, niye geldin sen için? Bak ağzı zincirlenerek ayağı konuşacak, yalan söylüyor ya Rabbi. Sırf işte kendimi Müslüman diye hissedeyim, hafta bir derse gidelim, ben de bir şeyler yapıyorum diye. Bu mescide gittim, Di, diyecek bu ayak yani. Veya benim dinine sadaka vermiş. Allah soracak, niye bu kadar verdin? Senin için ya Rabbi dedik, ağzı pat kilitlenerek öyle diyecek yalan söylüyor ya Rabbi. Adam desin ki bak ne kadar cömertir diye verdi ki Allah diyor, اَلْيَوْمَ نَقْتِمُ عَلَى اَصْوَهِمٍ <gülüyor> Biz o gün onların ağızlarını mühürleyeceğiz. Onların elleri ve ayakları konuşacaklar. Hatta emrar ve ayaklar konuştuğu zaman öyle konuşacaklar ki, öyle bir dile gelecekler ki insanlar şaşıracaklar sizi kim konuşturuyor, nasıl konuşuyorsunuz diye. onlara da ki, bütün kâinatı nüfk ettiren Allah bizi de nüfk ettiren odur diye orada ne yapacaklar? Sahibine cevap verecekler. Ondan dolayı şeytanın en büyük insanı yapabileceği tuzak, insanı ayağını kaydıracağı. En büyük nokta kişiyi ihlatsızlaştırmasıdır. Çünkü ihlatsız bir adam ne kadar amel yaparsa yapsın, şeytan hatta amele teşvik eder. Hatta bakın, yani e, nerede okuduğunu tam hatırlamıyorum. Fakat böyle bir düz kitabında diyor ki, eğer böyle şeytan insanı çok amele teşvik ediyorsa veya amel ile insan arasında hiç bilmiyorsa, kişi kendini bir kontrol etsin. Yani çünkü şeytanın amele engel olmaması kişiye resmetler vermemesi mümkün değildir. Ha demek ki şeytan seni niyakar olduğunu biliyor. O amelin Allah katında kabul olmadığını biliyor. Hatta seni daha fazla korkutuyor. Şimdi iki tane adam düşünün. Kıyamet günleri size gelecek. Bir tanesi hiç amel yapmamış. Yani Allah'ın yanına gelecek hiç ameli yok. Allah diyecek cehenneme git. Bu şey çok zevklendirmez. Ama bir de adam gelecek daha kadar ameli var adamın. Yapmış ama Allah hepsini heba el mensure yapacak. Yani Hiçbir şekilde kişi faydalanmayacak ondan. Şeytanın asıl istediği nedir? Budur. Çalışmıştır, yorulmuştur. Fakat ateşe ne yapacaktır? Fakat ateşe yaslanacaktır. Yani ondan dolayı mesela alimler genelde, İbni kayın kayınbaşı olmak üzere, şeytanın insanı kandırma aşamalarını anlatırken, genelde alimler, şeytanın insanı dinle kandırmasını şirkten hemen sonra zikrediyorlar. Yani şeytan önce insanı şirke düşüyor, Ondan sonra bidate düşürür. Ondan sonra harama düşürür. Şimdi belki diyeceksiniz, ya niye şirkten sonra niye şeytan insanı şeye düşürsün ki, e, bidate düşürsün ki, önce insanı harama düşürmesi lazım. Büyük külahat. Çünkü harama düşen bir adam, haram işlediğini bildiğinden dolayı, adamın tövbe etme ihtimali vardır. Fakat bidate düşen bir adam, yani haram işlediğini düşünmediğinden dolayı, Allah için amel yaptığını düşündüğünden dolayı, bu adamın tövbe etmesi mümkün değildir. Ömür boyu bu amelini yapar, ve sonunda bu ameli de ne yapar? Cehenneme gider. Ondan dolayı eyazübillah. Yani insanın sürekli kendi yapmış olduğu amellerin sürekli şunu düşünmesi lazım Hiç amel yapmaması riyakar amel yapmasından daha iyidir yani. Mesela hiç amel yapmasanız ve muvaffik olsanız Allah'ın sizi en azından rahmetiyle kuşatması mümkündür. Yani bu e, imkan dahilindedir. Fakat riyayla beraber amel yapmışsanız Allah Azze ve Celle'nin sizi yapması nedir? Allah Azze ve Celle'nin sizi yapması yüksek bir ihtimaldir. Ondan dolayı hem Allah'tan temennimiz, Allah cümlemizi ihlaslılardan eylesin, aynı zamanda amellerimizi de yaparken düşünmeyi nasip eylesin. Şimdi ihlası yakalamak, ihlas mertebesine ulaşmanın en güzel yolu muhasebedir. Yani bir insanın hayatında muhasebe devamlı bir program halindeyse bu insan kendinin ihlasını ve riyasını keşfedebilir. Fakat bir insanın hayatında muhasebe yoksa bu insanın çünkü ameli yapıyorsun bitiyor. Yani sen bir daha bu amelin muhasebesini yapmazsan Allah için mi yaptın? Yoksa işte dünya için mi yaptın? Veya insanlar desinler diye mi yaptın? Bunu hiç insan keşfedemeyebiliyor. Şimdi muhasebe yapan bir insan akşam eve gittiği zaman düşünür. Ya ben bugün ne yaptım? Mesela bugün ben işte dil anlattım. Başka ne yaptım? Ben bugün işte sadaka verdim. Başka ne yaptım? Ben bugün işte bir kardeşimin ihtiyacını giderdim. Ya yani gerçekten ben bunu Allah işimi yaptım? Yoksa bunda benim dersimden bir payı mı vardı? Bundan dolayı mı ben e, bunu yaptım? Diye insan düşündüğü zaman, insan çözebiliyor olayı. Çözdüğü zaman da bir daha aynı kataya düşmez. Veyahut o anda Allah'a istihbar eder. Ya Rabbi, ben senden istihbar diliyorum. Ben bir yanlış yaptım, bugün yarışanlık yaptım. Sen beni affet diye. Yani muhasebe olmadığı zaman, kişinin amellerini satması mümkün değildir. Hazreti Ömer'in sözü de buradan geliyor. Nefislerinizi kendiniz hesapsiz hesaba çekilmeden önce, Allah sizi hesaba çekmeden önce, kendin nefislerinizi hesaba çekiniz diye Tanrı orada hesabınızı doğru düzgün verebilirsiniz diye. İnsanın ne yapması lazım? İnsanın kendini sürekli amellerini hesaba çekmesi lazım. Yoksa yazudillah, belki yıllar boyunca süren bir amel insanı cehenneme götürecek bir ameldir. Fakat muhasebe olmadığı zaman kişi bunu Allah için yaptığını zanneder. Hatta mesela çok ürkütücüdür. Yani kıyamet gününde biliyorsunuz Bukhari Müslüm'deki bir hadiste ateş kiminle yakılacak? Ateş alimlerle, şehitlerle bir de zenginlerle yakılacak. Şimdi normalde dünya hükmünde baktığınız zaman en cennet olan bunlardır. Alimler, hakka anlattıklarından, şehitler, canlarını Allah yoluna verdiklerinden, zenginler mallarıyla İslam'ı ayakta tuttuklarından dolayı. Aslında da dinin güçlenmesi de bu üçü yoludur. Yani ilim olacak, para olacak, bu de tedavi olacak ki din ayakta durabilsin. Öyle değil mi? Fakat Peygamberimiz hadis-i diyor ki önce Allah alimi çağıracak. Niye ilim öğrendin diyecek? İşte ya Rabbi öğrendim hem yaşayayım hem öğreteyim diye. Yalan söyletin diye. Yani sen bunu öğrendin, siz insanlar desinler diye. Ve dediler de ateşe. Allah sığınırız. Aynı şekilde şehidi çağıracak Allah'a zeytinler. Şehide de aynısını yapacak ateşe. Zengin'e de yapacak ateşe. Demek ki dünya amellerinde insan bazen amelle aldanabiliyor. Veya amel kişinin cennete gideceğine delil olarak görünebiliyor. Fakat amelin temelindeki ihlas, yani kimsenin görmediği, Kişiyle sadece Allah arasında olan nokta eğer düzelmezse kişinin o amelinden istifade etmesine ne değildir? O amelinden istifade etmesi mümkün değildir. Ve ihlatsızlığın da genel olarak iki tane sebebi vardır. Yani kişilerin ihlatsız olmasının genel manada iki sebebi vardır. Bir desinler, yani insanlar insanı öldürle diye iki, dünyada bir makam bir mevki elde edebilmek için. Yani İbn-i Kayn iki İnsanın olmasına bir, Desinler diye iki insanın makam ve mevkii elde etmesi için. Şimdi insan bunları nasıl yeme? İnsan düşünecek. Şimdi bir amel yapıyorsun, görsünler, desinler, ölsünler. Şimdi arkadaş ben diyelim çıkardım şurada 10 milyar verdim bir kardeşime. Al bu ihtiyacını gider. Bu adam akşama kadar beni ölse bunun övgüsü Allah katında bana bir fayda verecek mi? Verecek mi? Vermeyecek. Eğer bunun övgüsü bana Allah katında bir fayda vermeyecekse niye ben bu böyle ölsün diye amel yapayım ki? Yani niye kıyamet gününde Allah bu ameli benim yüzüme çarpacaksa, bunun yapmış olduğu övgüyü benim yüzüme çarpacaksa, niye o zaman ben Allah için yani bu adam beni ölsün diye amel yapayım? Aynı şekilde bu adam beni de kadar ölerse ölsün, yani bunların övgüsü benim için daha iyidir? Yoksa meleklerin ve Allah'ın beni zikredip beni kendi katında övetsin mi benim için daha faydalıdır? diye düşünürse yine nereye geliyor? Mesela muhasebeye geliyor. Yani kişinin kendi nefsini Sürekli olarak muhasebe etmesine geliyor. İkinci nokta nedir? Dünyada makam mevki. Makamın mevki ne kadar büyüyse büyüsün. Yani tabi İsrailiyat olduğunu söyleniyor. Allah-u Alem. Yani ne e, Yahudileri doğruluyoruz ne de yalanlıyoruz. E, amın ulaştığı makama ulaşabilir misin? Ulaşamazsın. Fakat Allah onu köpeğe benzetiyor. Arap suresinde. Ayetin onun hakkında nazil olduğunu söyleniyorlar için söylüyorum tabi. Veya ne kadar makamın, mevkin ulaştığın, e, makam ulaşırsa ulaşsın, bir vahiy şafidin ulaştığın mertebeye ulaşabilir mis, u, bilir misin? Ulaşamazsın. Fakat Allah ona ne yapıyor? Mürted muamelesi yapıyor. Daha sonra zor bela Müslüman oluyor. O da Allah İslamı'nı kabul eder mi, etmez mi? Allah'u alem. Yani zor bela, Hazreti Osman'ın zoruyla, Tekrar Resulullah, Abdullah-i İslamı'nı kabul ediyor. Firavun'u düşün, Nemrud'u düşün, yani bugün mesela gördüğünüz en büyük tabazı işte Türkiye'de tanınan en büyük zenginlerden, aa adam öldü gitti, öyle değil mi ulaştığın makamın ona hiçbir faydası yok. Ve Allah katında insanlar makam ve mevkileriyle de Gel bakalım profesyoneller önden gelsin, işte efendim e, zenginler buradan gelsin, şehitler, böyle bir şey yok. İnne ekranakum innallâhe etkâkum. Yani Allah katında değerler insanların çağrılması, insanların takma derecesine. Allah için, her şeyi Allah için yapıp her şeyi Allah için terk etmelerine bağlıdır. İnsan bu iki noktayı sürekli düşünse ne insanların övgüsü bana fayda verecek, ne ulaştığım makam mevki bana hiçbir şekilde Allah katında fayda vermeyecek. Bana fayda verecek tek nokta nedir? Allah'ın benden razı olmasıdır. Bundan da öyle bir şey yoktur. Hepimiz bunun için yaşamıyor muyuz? Yapmış olduğumuz bütün ameller bunun için değil midir? Ve tekrar söylüyorum bunların buraya kadar zikrettiklerimiz özü, esası, lübbü Kişinin neslini muhasebe etmesidir. Ben bu ameli yaptım. Niye yaptım? Bu amel meşru mudur? Doğru mudur? Bir daha yapayım mı? Yerinde mi yaptım diye. Kişinin bu muhasebeti kıyamet günündeki hesabını ne yapar? Kişinin kıyamet günündeki hesabını daha da kapıleştirir. Ve her meselede olduğu gibi şunu çok iyi bilmemiz lazım. Kalpler Allah'ın elindedir. İstediği gibi kalpleri iç parmağın arasında çeviren bir Rabbimiz vardır. Eğer madem kalpler onun elindeyse, Resulullah dahi kendi kalbinin sahibi değildiyse, o zaman sürekli Allah Azze ve Celle'den istiyorduysa, Ya Rabbi kalbimizi sabit kıl diyorduysa, bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yoktur. Sadece biz üstümüze düşeni yapıp, Allah Azze ve Celle'ye elimizi açıp, Ya Rabbi biz üstümüzden elimizden gelen budur, senin için biz bunu yapıyoruz, sen de bizim kalplerimizi kendi din üzerinde sabit kıl diyerekten, Allah Azze ve Celle'den yardım istemek lazım. Çünkü sahip kimdir? Mutlu olan Allah'ın kendisini mutlu kıldığıdır. Şakı olan da Allah'ın kendisini şakı kıldığıdır. İşlerin başlangıcı sonucu hepsi Allah'ın elindedir. O dilerse dilediğini dilediği yerde dilediği şekilde, dilediği anda dilediği ortamda yerine getirendir. Ondan dolayı ihlas meselesine biz üstümüze düşeni yapalım. Kalanı da ne yapalım? Kalan noktasını da Allah Azze ve Celle'den talep edelim. Allah Azze ve Celle'den isteyelim. Daha sonra bu zikretmiş olduğumuz e, meteneye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir örnek veriyor. Bir iclet. Ortada bir tane iclet var. Şimdi icletin bir tanesi icleti Allah için yapıyor, Resulü için yapıyor, ecreme alıyor. Bir öbürü ise ne yapıyor? Bir öbürü ise yapmış olduğu icleti Allah ve Resulü için değil de ne için yapıyor? Ee, dünya veya kadın için yapıyor. On iki de dünya veya kadın için oluyor. Bak ortada bir tane amel var. Bir de konu başında söylediğimizi aynısı örnek doğruluyor. Şimdi hani, billiyar, ameller niyetlere göredir. Dediğimiz zaman şöyle bir şey anlaşılabilir. Hani her amel niyete göredir. Fakat Resulullah'a vermiş olduğu örnek nedir? Hicrettir. Meşru olan bir amel niyetlere göredir. Yani Resul'ün örneği gayet meşru bir amel olması gerektiğini gösteriyor. İtaat olması gerektiğini gösteriyor. Şimdi hicret, e, lügat olarak nedir? Kişinin bir yeri terk etmesi demek ki. Tek manasındadır. Hicret tek manasındadır. Şeriatta ise icret, kişinin Allah rızası için korku beldesinden, emniyet beldesine, darül küfürden, darül İslam'a veyahut da günahlardan itaatlere, taatlere icret etmesidir. Buna ne diyoruz biz? Buna biz hicret diyoruz. Yani hicret üç kısımdır. Birincisi kişinin korku beldesinden emniyet içerisinde olacağı beldeye icret etmesidir. Bu da nedir? Sahabenin Mekke'den Habeşistan'a icret etmesi gibi. İkincisi, Darül küfürden Darülistan'a icret etmedir. Bu da nedir? Bu da zaten bütün alimlerin üzerinde ittifak ettiği. Kişi eğer dinini ızhar edemiyorsa, kişi dinini açığa çıkaramıyorsa, bu insanla da yapması, icret etmesi vaciptir. Eğer bir insan Darül e, küfürde yaşıyor ise ve bu insan dinini yaşayamıyorsa, dinini açıklayamıyorsa bu insanda icret edebileceği bir mekan söz konusuysa bu adama icret etmek nedir? Bu adama icret etmek farzdır. Üçüncüsü de nedir? Üçüncüsü de kişinin günahlardan icret etmesidir. Kişinin günahları terk etmesidir. Belki bizim birçoğumuzun hiçbir şekilde bilmediğimiz, yani günahları terk etmek, Peygamberimiz ne diyor? El-Muslimu ben serimel muslimune min lisanihi ve yedih vel muhaciru men hecerananehallahu anhum Müslüman, İnsanların elinden ve dilinden emniyette olduğu bir insandır. Muhazer ise, icretler ise Allah'ın haram kıldıklarını, günahlardan hicret eden insandır diyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Böyle hicret nedir? Şer'i manada hicret üç kısımdır ve bugün bizi özellikle ilgilendiren üçü de bizi aslında. ilgilendiriyor. Yani hem emniyet belgesine hicret etmek insanın rahatlı olacağını, hem küfür belgelerini terk etmek, hem de aynı zamanda yapmak günahları günahkarları ve günah işleyenlere hem günahlarını hem kendilerini ne yapmak hem kendilerini terk etmeleri, Zaten ehl sünnetin usulünden biri de budur. Bidat ehlini, ehl sünnetin itikad kisaplarına baktığınız zaman bidat ehlini terk etmek, onlarla konuşmamak, onlara selam vermemek ehl sünnetin usulündedir. Yani bidat ehliliği, bunu da belli peygamberimizin Tebuk gazetesinde savaştan geri kalan çağb ve diğer iki sahabeyi bedir ehli olmalarına rağmen Peygamberimizin 50 gün boyunca onlarla konuşmaması büyük bir günah işleyen insanın terk edilebileceğine nedir? Hicret edilebileceğine, konuşulmayacağına delildir. Şimdi tabi bu nedir? Din için yapılan hicrettir. Yani hicret iki kısım, bir Müslümanın bir Müslüman'a kütmesi, onunla konuşmaması iki kısımdır. Eğer dünyalık için olursa üç günden fazlası haramdır. Yani aramızda diğer... <gülüyor> Bir Müslümanla aranızda bir sıkıntı yaşadınız. Onunla küstünüz. Eğer bu küskünlük dünyadan dolayıysa ve üç günü aşarsa bu küskünlük haramdır. Yani kesinlikle üç günü ar. Peygamberimiz diyor hiçbir Müslümana bir Müslümanın üç günden fazla terk etmesi, ondan icret etmesi kesinlikle helal değildir diyor. Eğer karşılaşırlarsa biri diğerine selam verirse, diğeri de kabul ederse ezirde ortak olurlar. Yok eğer diyor biri selam verir, diğeri yüz çevirir, giderse küskünlüğü devam ettirirse <gülüyor> selam veren üzerinden yükümlülük kavga diğeri günahkar durumuna düşer. Fakat din için yapılan icret böyle değildir. Yani kişi din için gerekirse öbür boyu biriyle yapmayabilir? Gerekirse öbür boyu biriyle konuşmayabilir. Tabi ne şartıyla eğer bu küskünlüğün karşıdakine fayda vereceğine inanıyorsa yani ben onunla konuşmayacağım, ben ona selam vermeyeceğim kardeşine ve bunun ona fayda verebileceğine inanıyorsa, onu üzeceğine, geri döndüreceğine inanıyorsa, bir Müslümanın bunu yapması nedir? Gerekir ve sünnettir. Peygamber aleyhisselatü vesselam da yapmıştır. Fakat bunu yaparken herkes kendi kafasına göre değil, işin ehli olan, ehliyet sahibi insanların belirlemesiyle bunu yapmak nedir? Daha güzeldir. Yoksa yine şeytan araya girer, din adına diyerekten Müslümanların Müslümanları ne yapar? Müslümanları bölük bölük, bölük eder. Ve verilmiş örnek de konu başından beri anlattığımızı ne yapıyor? Destekliyor. Yani. Amel ameldir. İkisi de sonuçta Allah için yapılandır. İkisi de sonuçta icrettir. Fakat biri dünya için yapılır. Kişi hiçbir şekilde bundan ecrini almaz. Öbürü ise Allah ve Rasulü için yapılır. Kişi bunu yaptığı zaman ne yapar? Kişi bunu yaptığı zaman bundan ecrini alır. alamin. Şimdi bununla ilgili sorusu olan var mı? Bu hadisle ilgili sorusu olmak isteyen var mı? Bir tane yürüyüşe gideriz. bir